Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulilah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Aziz kardeşlerim. Evimiz bir iman planı üzerinde eşiyle, çocuğuyla, misafiriyle, komşusuyla yürüsün istiyorsak o evden cennete yolumuz açılsın diye umudumuz ve arzumuz varsa şeytan gerçeğini unutmayacağız. Aziz kardeşlerim, babamız Adem Aleyhisselam'ın evi cennette idi. Ve orada şeytandan ve şerrinden ayrı bir hayat yaşayamadı. Dünya ki şeytan bizden çok daha eskidir buralarda. Insandan ilk insandan beri burada o. Biz kaç milyarıncı insanız? Öyle eski bir şeytanla, düşmanla mücadele etmeden ve bu mücadeleyi 24 saat ve en ciddi şartlarda yürütmeyen hiç kimse ama hiç kimse mümin bir evde yaşıyorum diye kendisini avutamaz. Evet o evde şeytanın saldırılarına maruz kalmadan yaşayacağını zanneden bir insan, bir müslüman o evde namaz kılabilir oruç tutabilir çocuğunu Kur'an hafızı yapabilir ama o bu ibadetlerle meşgul iken şeytan kadın ve kocanın arasını açar yuvada alır dengede duramaz evinde bileceğiz ki bu dünya hayatında ezeli düşmanımız olan şeytanın camilerden önceki hedefi evlerimizdir evlerimizde bizi perişan ettikten sonra cami zaten çökmüş demektir o bunu çok iyi biliyor Aziz kardeşlerim. Evimizin duvarı çatlasa yıkar yenisini yaparız. Kalbimizin duvarı çatlarsa eşimize, çocuğumuza, babamıza karşı onu tamir etmek çok zor. Ve bu çatlatmayı şeytan yapar. Onun için soğuk, hastalık, açlık, elektrik faturası Su faturası, Yakıt masrafı, Mutfak gideri, Eskiyen badana, Eskiyen koltuklar, Bunlar tali konular. Ana konu, Mümin evimizin, Şeytana, Ve şeytanın, Yardımcısı olacak, işlere karşı, Korunmasıdır. Aziz kardeşlerim, Bu şeytan, Evde geliyor, oturma odasında oturuyor koltukta, sizi döveceğim diyor, böyle bir şey hayal etmeyelim. Şeytan gelip gırtlağımızı sıkarak öldürüyorum seni, para ver diyen bir gaspçı değildir. Şeytan projeleriyle ve talimatlarıyla bizi bitirir. Örnekler zikredeyim. Eşlerin veya yaşlı, reşit çocukların boş hayalleri şeytanın uzanmış gırtlağımıza kadar giren tırnaklı parmakları gibidir. Boş hayal nedir? İnternet üzerinden yazıp Filan, filan şirketten, filan kurumdan para kazanacak. İnsanlar alın teriyle zor para kazanıyorlar. Bu boş hayal. Her türlü ihmali yap. Ondan sonra her gün 200 gram sarımsak yersen iyi olacaksın diye hayal et. Boş hayal bu. Bir yıl tembel tembel otur. Kadir gecesi mevlüt dinledin diye cennete gireceksin. Boş hayal bu. Müslümanın aklı, projeleri, arzuları Kur'an'a, sünnete ve hayat gerçeğine oturur. Bir şeyi Kur'an'a oturtamıyorsan, yani uyumlu tutamıyorsan, sünneti seniyyeye uyumlu tutamıyorsan, hayat gerçeğinde yeri yoksa, sen boş hayal üzerinde, sürünüp duruyorsun bir pedagog sana önermedi halde yani eğitimle meşgul birisi sana önermedi halde sen kendi kendine çocuğu uzay mühendisi yapacağım diye hayal etmişsin boş hayal bu yani uzay mühendisi olacak zeka ve kabiliyet ve senin semtinde böyle bir fırsat var mı bunu sen nasıl karar ettin boş hayaller gel ben buradayım diye şeytana çıkarılmış davetiyelerdir. Ve asla unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şeytanın kardeşleri onlar diye bir ayette bizi bir konuda ikaz ediyor. Onlar şeytanın şeytanların kardeşleridir diyor. اِنَّ الْمُبَذِّرِنَ كَانُوا اِخْوَيَنَ الشَّيَاتِينَ Kim onlar? İsraf harcaması yapanlar. Yani bu ne demek oluyor? Ayetten anlıyoruz bunu. Eğer biz evimizde israf ediyorsak, parayı, suyu, elektriği, insan vaktini, hayalimizi, emeğimizi israf ediyorsak, Evimize şeytanı kendimiz çağırıyoruz demektir. <gülüyor> i̇sraf sadece ekmeği çöpe atmak değildir. Çocuğun geleceğini israf etmek de israftır. Suda, elektrik de her şey israf. Evde ihtiyaç olmadığı halde her bütün komşular aldı diye alınan mobille de israftır. Senede bir gün birisi gelecekti o görecek diye bir vazo dolabı oluşturmak israftır. İsraf artık ne anlıyorsak o bizim için şeytana davetiyedir. Bir başka şeytan nasıl evde iş görüyor onu görelim. İbadetlerin ihmal edilmesi. Kaçırılan her sabah namazı, tutulmayan her oruç, verilmeyen her zekat neyse artık o şeytan için gireceği küçük bir menfez açmak demektir. Bir başka şeytana gel, buradayız, evimizi kullan dediğimiz şey abartılmış tartışmalar ve sürtüşmelerdir. Bilhassa karı koca arasında, çocuklar arasında, ablayla erkek kardeş arasında. Neden buna abartılmış kaydı koyduk? Çünkü tartışma insanın fıtratında var, Hayatın gereği olarak da vardır. Mümkün değil. Tartışacağız elbette. Abartmayacağız. Abartmak ne demek? Yani bu buraya konsun veya şuraya konsun da karı koca farklı düşünüyor. Yani bu buraya konsa nefessizlikten öleceğiz mi? Yok. E göz zevki böyle uygun. Bırak ya bir dahakine de benim dediğim olur. Ama görüşünü belirtirsin. Bu burada uygun değil dersin. Camı kapattı, gölgeyi getirdi dersin. Çocuğu şöyle yapalım, böyle yapalım denir. Aile, huzurumuz bizim. Hangi eşyadan daha değersizdir ki onun tartışmasını sürdürelim demeli mümin. Böylece şeytana kapı aralamamış oluruz. Unutmuyoruz, abartılmış. Üç günden fazla sürtüşmesi devam eden bütün tartışmalar, şeytana çıkarılan davetiyelerdir. Ve vesvese modern ifadesiyle OKB evham şeytanın gelip bir daha gitmediği işlerdendir. Bütün vesveseler önce kişiyi bitirir. Sonra kişiyle yakın teması olan eşini, çocuklarıyla olan muhabbetini bitirir ailede huzuru bitirir ve sağlığı bitirir. O zaman vesveseli durumda olan, büyümeden bu hastalık doktora gidecek, dinen tavsiye edilmiş duaları ihmal etmeyecek, doktorun talimatına kanun gibi itaat edecek. Aksi takdirde şeytan o evden gitmez bir daha. Ve haram sempatisi, yani harama cazip gözle bakmak, haram değil, haram demiyorum. Haram varsa şeytana gerek yok ki zaten. Haramın kendisi, şeytanın heykeli o evde. Harama sempatiyle bakmak, imrenmek, şeytana gel burada demek, gel burada bulun demektir. Bir başka çirkin, yani ağza alınması doğru olmayan sözler. Bu da şeytana çıkarılan davetiyelerdir haset kıskançlık şeytana davetiyedir haset de önce muhabbeti bitirir aile huzurunu eskitir sonra da yok eder gider böylece imanımıza ve ahlakımıza en kötü kanser bulaşmış olur kardeşlerim bu saydığım şeyler çoğaltılabilir yani boş hayallerden başlayıp hasetle bitirdiğim 5-10 madde saydım ya, bunlar çoğu bir 50'ye çıkarılabilir, yüzde de olabilir. Ama mesela televizyondu, internetti, saymadım bunları ben. Bütün bunların hepsi 3 kelimede toplanır. Şehvetlerimiz, sinir sistemimiz ve arzularımız. Bunlar şeriata göre olmadığı sürece yani şehvetimiz, cinsel şehvetimiz, para şehvetimiz, gezme şehvetimiz ve beynimizdeki sinir sistemimiz ve zevklerimiz şeriat terbiyesinde olmadığı sürece kontrol dışı demektir. Kontrol dışı demek yani fren sistemi olmayan bir arabayla Son sürat otobanda gidiyorsun demek. Durunca durmayacak. Şeytan bu şekilde nüfuz eder. Allah muhafaza buyursun. Mümin evimizde şeytan güçlü geliyor, saldırıyor. Hiç mi korunma imkanımız yok? Olur mu? Allah bizi hiç çaresiz bırakar mı? Biz arıyorsak çaresi var. Hiçbir şekilde umutsuz değiliz. Şuna dikkat edeceğiz. Evimizde isti'aze e'udhu billahi mineşşeytanirracim demek. İsti'aze bu şeytandan Allah'a sığınmaktır. Bir anne mesela çocuğunu yıkamadan önce çocuğunu yatırırken çocuğunu oyuna gönderirken e'udhu billahi mineşşeytanirracim demeli. Çocuğun dili dönünce bunu öğrenmeli. Şeytandan elektrik çarpmasından korkar gibi korkan birisi Allah'a sığınmaktan başka bir çaresi olmayacağını bilmelidir. Onun için Müslüman insan istiaze ile yol alır besmele ile iş yapar. Kapıyı Bismillahirrahmanirrahim diyerek aç. Herkesin bildiği dua bu. Kapıyı kapatıp bir yere giderken Eûzübillahimineşşeytanirracim diyerek kapat. Bismillahirrahmanirrahim diye kapat. Yatarken Çocuğu kaldırırken, tuvalete girerken, tuvaletten çıkınca hep Allah zikirle olan birisi şeytana aralık bırakmaz. Girebileceği, nüfuz edebileceği bir yer bırakmamış olur Allah'ın izniyle. Ve mümin evde yatmadan önce Fatiha suresi, ayetel kürsi, kafirun suresi, Kulle eyyüvel kafirun, ihlas suresi, kul Allahu ehadir, Felak ve Lâz suresi ve Bakara suresinin son iki ayetini her akşam hani amenur resulü bima unzir ileyhi rabbi ve min diye başlayan her akşam bunlar okuyup yatmalıdır. Ve insan yani haftada bir defa da olsa Mülk suresini yatmadan en azından evin büyüklerinden birisi okumalıdır. Tebarakellezi bi yedi'l mülk 29. cüzün 1. suresi bunu okumalıdır. Mümin bir evde hiç değilse ayda bir defa Bakara suresinin tamamı okunmalıdır. O eve şeytan girmesin diye. Eve giriş çıkışlar muhakkak besmele ile olmalıdır. Evet eve girerken okunacak dualar var. Çıkarken okunacak dualar var. Bunları ezberleyene kadar insan Kapıyı kapatıp kilitleyip giderken Ayet-el Kürsi'yi okumalı veya Fatiha suresini okumalıdır. Yani evimiz Allah'ın adıyla kapısı açılan, Allah'ın adıyla kapısı kapanan bir ev olmalıdır. Bir başka husus, hased ve nazara karşı dikkat etmek için mümin kardeşlerime tavsiyem yeni alınan eşyalar, yeni ev, evdeki çocukların görüntüleri, Reklam konusu yapılmamalıdır. Şeytan bundan çok memnun olur yaparsak. Yani hayretler ediyorum. Hiçbir kardeşime de yakıştıramıyorum bunu. Fakat hani hayali bir şey anlatıyorum kabul ediniz. Genç evli bir kadın. 2 aylık beş aylık evli. Arkadaşları veya akrabaları ona misafirliğe geliyorlar hayırlı olsun için. Alim Allah şu yaşıma kadar anlamış değilim akşam eşiyle yattığı yatak odasını nasıl bakın burası da yatak odam diye özellikle ziyaret ettirir bunu anlayamıyorum yahu bu haram mı bu zina mı değil tabi ama bir prestijimiz nazardan hasetten korkmamız dedikodudan çekinmemiz de gerekmiyor benim kanaatim, evin kaynanası, kızın annesi bile geldiğinde o oda kapalı olmalı. Dolabı açıp bu kocamın çamaşırları, bu da benim çamaşırlarım diye teşhir etmek, yani çok akıllıca bir şey değil. Niye şeytana kapı aralayalım biz? Eve, eve gelen misafir odasında oturmalı. Gel beraber çay yapalım dersen mutfağa da gitmeli tabakların sayısını, kaşık takımımızı niye göstereceğiz ki? Züccaciye dükkanı değil senin evin. Bu mantığı inşallah anlatabilmişimdir. Nazar diye bir tehlike var. Haset diye bir tehlike var. Dedikodu diye bir tehlike var. Bunlardan biz uzak duracağız. Şeytan bunları almayın yoksa ben gelirim diye ikaz mı edecek bizi? Kardeşlerim Şeytana karşı alacağımız tedbirlerden birisinin de medya ve internet olduğunu söylememe gerek yok zannediyorum. Medyanın hakim olduğu, internetin ölçüsüz, haram kurallarına dikkat etmeden kullanıldığı bir evde evlilik sürmez ki ev sürsün. O evde çocuk yetiştirilmez. Çocuk doğar o evde ve gider, helak olur gider. Allah muhafaza buyursun. Ve eğer şeytana karşı tedbirliyiz, korumadayız diye iddiamız varsa o evde gıybet haram bilinecek. Dedikodu haram bilinecek. Misafire de, ev halkına da. Her konuşulmuş gıybet şeytana parmakla gel buraya. Burada sana ekmek var denmiş demektir. Aynı şekilde... Dedikodu Misafiri tercih ederken dedikodu yapmayanını tercih ederiz Misafirler dedikodu ve gıybet yapmaya başladılar Ben kardeşlerime güzel bir tavsiyede bulunayım Ev, Nene var, dede var, hala var Dedikodu yapmayın desen küsecekler Ben size bir şifalı ayet öğreteyim Şifalı iş öğreteyim Ev sahibi desin ki ben size Riyazu salihinden bir hadis okuyayım, dinleyin. Çok güzel buyuruyor peygamberimiz. Biz peygamber dinlemeyiz, haşa. Diyecek olan olsa defolun gidin evimden dersin o zaman. Hiç, hiç de, de, hiç de. Ben peygamber dinlemem diyen anneni de kov evden. Ama öyle kimsenin demeyeceği belli bir şey tabii. Sen hadis oku. Göreceksin bunu üç defa yaptıktan sonra senin evinde dedikodu yapılmayacak. Gıybet yapılmayacak. Bereket inecek o eve Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, şeytana karşı kurunmuş evlerde yaşamak zorundayız. Başka türlü şeytanla mücadele edemeyiz. Rabbim bizi ve neslimizi şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.